Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve fetahü hemzete al binaen al aslil merfudi fe asla tukrimu tükrimu evet iziden 15. dersimize geldik emir sigasını okuyorduk emir sigası nasıl yapılıyor öğrendik iki yol var Birincisi, eğer mudaraat harfinden sonraki harf harekeli ise mudaraat harfini atıyoruz, sonunu ediyoruz Fi'li emir meydana geliyor. Mesela dehrece yudahricu. Tu dehricudan yapıyorduk. Mudaraat harfini ta'yı atıyorduk. Dehricu oluyordu. Sonunu ediyorduk Dehric oluyor. Demek ki dehrece yudahricunun emri dehric, çekimi dehric, dehrica, dehricu, dehrici, dehrici, Bu bir. İkincisi, eğer mudaraat harfından sonraki harf sakin olursa. Mesela Tansuru. Tayi attık, onun suru kaldı. Sonunu cezmetik onun suru kaldı. Hareketsizle başlamak mümkün olmadığı için veya zor olduğu için mecbur bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Eğer mudaraat aynı feyli dammeli ise hemze-i dammeli yapıyoruz. On oluyor. Eğer tadribu gibi kesreli veya e, teftahü gibi fethali ise veya te'alemu gibi fethali ise hemze-i vasılı kesreli yapıyorduk i'lem oluyordu veya idrib oluyordu şimdi ekreme yukrimu'ya gelelim ekreme ikram eti yukrimu ikram eder bunun emri nedir? normalde bizim öğrendiğimiz kurallara göre bunu tukrimudan yapmamız lazım ekreme yukrimu tukrimudan yapacağız mudaraat harfını atıyoruz sonunu cezm ediyoruz ikrim kalıyor Ikrim, kaf hareketsiz, mecbur bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Aynül Feil esreli olduğu için kesreli bir hemze-i ikrim olması. Yani bizim öğrendiğimiz kurallara göre bunun da aynen idrib gibi ikrim olması lazım. Ama bakıyoruz kitaplara bakıyoruz, Arapların konuşmasına bakıyoruz veya geçmiş öleme bakmış. Nedir? Bunun emri ekrim diye kullanıyorlar. Ekreme, yukrimunun emri Araplar ekrim diyor. Bakın bizim öğrendiğimiz kurallara aykırı. Niye? Bunun sebebi ne? Niye ekrim? Niye ikrim değil de ekrim? Çünkü kuralımıza göre ikrim olması lazım. Aynürfe'il kesreli ise getireceğimiz hemze-i şey olması lazım. Kesreli olması lazım. Diyor ve fetehu. Bakın açıklıyor. Ve fetehu. Fethalı yaptılar. Ve fetehu. Fethalı yaptılar. Yani kimler? Yani Araplar. Araplar bunu fethalı okudular. Ve sarf öleması da bunu fethalı yaptı. Yani hem bu dilin milleti, yani bu dil kimin dili? Arapların dili. Bu dilin sahibi olan Araplar, hem onlar bunu ekrim diye söylüyorlar. Ve hem de sarf öleması demiyor ki, mesela sarf öleması demiyor işte Araplar burada kural dışı davranmışlar. İkrim yapalım bunu dememişler. Sarf öleması da ekrim diyor. Ve fetehu hemzete ekrim işte Ekrim emrinin hemzesi fethali yapmışlar. Neye dayanarak? Binaen, bina ederek alel aslil merfudi. Merfud terk edilmiş demektir. Rafada terk etti. Rafada terk etti. Hani Şiilere rafidi diyorlar. Terk ediciler. Rafadi. Ee, İmam Zeyd'i terk ettikleri için Rahmetullahi Teala'yı ehli beyt imamlarından İmam Zeyd. Onu terk ettikleri için onlara Rafidi, yani terk ediciler denilmiş. Hadiste de zaten ravafid olarak geçiyorlar. İşte ve fetahü. Fetha yaptılar. Hemzete ekrim. Ekrim'i fetha yaptılar. en dayanarak Al aslil merfudi. Terk edilmiş. Merfud yani terk edilmiş. Metruk manasında. Asıl yani kök. Bunun terk edilmiş köküne bina ederek. Emri ona göre yapmışlar. Niye? Fe inne asle tükrimu. Tükrimunun aslı aslında tükrimudur. Bakın. Dikkat edin. Ferraha, mazisi dört harf, yuferrihu. Mudara'ata da dört harf. Yani mudara'at harfini saymazsan yine dört harf. Yuferrihu, bakın. Mesela, qatele yukatilu. Madide dört harf, mudara'ata da dört harf. Mudara'at harfini saymıyorum tabi. Onun altını çiziyorum, dikkat edin. İşte, ekremeye bakıyoruz. Ekreme yukrimu. Mezidu fihi olmasına rağmen mudara'a aynen mücerred gibi. Bakın, kerume yekrumu. Mudara'a yekrumu nasıl sayılıyor? 3 harfsa, ise mudaraat harfini saymasanız kafremim. Ekreme yukrimu da aynı. Dikkatinizi çekmesi lazımdı bugüne kadar. Ama çekmemiş olabilir. Dikkat edin. Ekreme yukrimu. Bakın. Kerume yekrumu. Yani ef'ale yuf'ilu babının mudarae yine mücerred gibi kalmış. Yine 3 harfli kalmış. Mudaraat harfini saymıyoruz tabi. Ekreme yukrimu. Mudarae 3 harf. Peki onun hemzesi hani? Hani hemze mezid-i hemze var. Ekreme yu ekrimu olması lazımdı. Dikkat edin. Ekreme yu ekrimu. Bunun aslı ekreme yu ekrimu. Peki niye yu yaptılar? Yu ekrimu kalsaydı. Yu ekrimu, yu ekrimani, yu ekrimu ne böyle kalsaydı? Onu yu yaptılar. Sebebi şudur. Mesela çekelim yu ekrimu olarak çekelim. Yu ekrimu, yu ekrimani, yu ekrimune, tu ekrimu, tu ekrimani, yu ekrimine, tu ekrimine, tu ekrimine, tu ekrimine, tu ekrimine, u ekrimu, nu Nefse Nefsi mütekellime vahada evde ne oluyor? U ekrimu. Bakın. U ekrimu. İki harekeli hemze yan yana, Arap logatında sakildir, ağırdır. U ekrimu. U ekrimu. Bakın. Sakildir bu. U ekrimu. İşte o U Ekrimu'nun ikinci hemzesi atıldı. Ukrimu kaldı. U Ekrimu oldu Ukrimu. Sadece Ukrimu kaldığı için Nefse Mütakellimi Vahdehu'da atıldığı için Tardenlil Bab Yani bütün bab düz, düz olsun. Aynı birbirine benzesin. Yani bir tanesinin e, Diyelim ayakları kesildi. Bir takım ayakları kesildi. Çirkin oldu. Bir tanesi sırıtıyor. Kısa gözüküyor. Bütün takımın ayaklarını kesiyoruz. Misal veya başını kesiyoruz. Veya fazlalığı kesiyoruz burada. Burada mezit. Yani e, bir elbise bir tanesine uzun gelmiş. Ona kısaltıyoruz elbiseyi. Hepsini de kısaltıyoruz. Bunun gibi bir şey. Yani takım birbirine uysun diye. İşte tardan lilbab budur. Yani bu bab hepsi aynı olsun. Bir farklılık, bir ayrıcalık olmasın diye. Tardan lilbab diyorlar buna. Bab dümdüz olsun diye. Hepsinde atıyoruz. işte yukrimu oluyor. Yukrimu, yukrimu, Ha emir. Emir sigasını acaba asıl sigaya dayanarak mı yapmışlar? Yoksa şimdiki sigaya bakıyoruz. Asıl sigaya dayanarak yapmışlar. Yani emri tükrimudan değil de tu ekrimudan yapmışlar. E peki tu ekrimudan yapılınca ne oluyor? Tay atıyoruz. Ekrimu kalıyor Sonunu cezme yapıyoruz. Ekrim oluyor. Yani dahrece yudahreci gibi. Ekreme yu ekrimu, dehrece yu dehricu. Nasıl ki dehrece yu dehricu artık burada demek şeye giriyor. Sonu harekeli, şey, mudaraat harfından sonraki harf harekeli olan kısma giriyor. Hani emir iki şekilde yapılıyordu ya. Ya mudaraat harfından sonraki harf harekeli olur veya hareketsiz olur. Tükrimu'dan yapsaydık hareketsiz olurdu. Hemze-i vasıl getirirdik ikrim olurdu. Ama tu tükrimu, aslından yaptığımız için emrini... Tu ekrimu, harfi mudara'attan sonraki harf harekeli. Harfi mudara'atı atıyoruz. Ekrimu dammayı ediyoruz Ekrim oluyor. Demek ki ekrame yukrimu bağının e, emri ekrimdir. Dikkat edin. Eğer ikrim olsaydı o hemze-i vasıl olurdu ve giderdi. Ve krim Mesela derjde giderdi. Tesbutu fil iptidai ve teskutu fil derj okudunuz. Ve krim olurdu. Ama burada ekrimdeki hemze, hemze-i vasıl değil. Çünkü babın aslındandır. Hemze-i değil. Yani e, ha, şeyin e, sonradan getirilmiş bir hemze değil. Emir için yani emir için getirilmiş bir hemze değil. Yoksa mezidufihi'dir. O hemze mezidufihi'dir ama mezidufihi'dir ama hemze-i değil bakın. Onun için orada Ekrim okunur. Her zaman Ekrim. Vav da başına gelse ve Ekrim denilir. Ve Krim denilmez. Ve Ekrim. Buna da dikkatinizi çekiyorum. İşte bu Ekrim'deki hemze, hemze-i vasıl değil. Onun için derç olduğu zaman dahi düşmez. Her zaman okunur. Ve Ekrim okunur. Ve Ekrim denilmez. Evet. Demek ki ve fetahü hemzete Ekrim binaen. Neye binaen? Alel aslil merfudi. Terk edilmiş asla binaen. Fe inne asla tükrimu. Fe muhakkak ki asla tükrimu. Tükrimunun aslı tü ekrimudur. Bu gitti. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz ve alem diyor bil ki ennehu şen şe buhu damire şen'dir şe damire şen şe yani durum şudur mesela hani birisi sizinle karşılaşıyor diyor durum nedir durumlar nasıl bakın durumlar nasıl ne var ne yok bakın ne var ne yok durumlar nasıl işte şen şe budur yani ennehu buhu nereye racı etir neyi gösteriyor bu zamir durumu gösteriyor durum şudur ve alem bil ki ennehu durum şundan ibaret İza ne zaman ki İctema'a toplanırsa Ta'ani iki ta Ta'ani iki ta Fi evvelil mudare'i Mudare'in başında iki ta toplanırsa Misru tefa'ale mesela Tekessere babını düşünün Tekessere babını düşünün Tekessere yetekesseru Mudare olur yetekesseru Çekelim Yetekesseru, yetek kesseani yetekesser bakın teteeseru. Bunlar başında zaten ta var. evi de mular harfi olan ta geliyor iki ta oluyor. Teteeseru. Tetebaha mesela. Te mesela, tedahreceye tedahrecu, te tedahrecu, Te iki ta geliyor. Ha, diyor ki ve'lem bilki ki ennehu durum şundan ibaret. İza ne zaman ki içtemeye toplanırsa ta'ani ikita fi evvelil mudara'ı. Mudara'ın evvelinde yani başında ta toplanırsa mislu gibi? Mislu tefa'ala. Tefa'ala gibi. Tefa'ala madı. Bunun iki ta toplanıyor. Tefa'ala oluyor. Tetefa'alu. Ve tefa'ala. Mesela teba'ada. Teba'ada ya teba'adu ya teba'adan ya teba'aduna. Teteba'adu. Teteba'adu. Ve tefa'alele. Tedehre'ce mesela. Tetehre'cü. Ha o zaman ne olur peki? İza ishtama'ata ani iki ta toplanırsa ne olur? Fe. Netice şu olur. Fe caiz olur. yecuzu caiz olur. İsbatuhuma. O ikisinin isbatı Yani sabit bırakılmaz. İsbatuhuma. Huma o iki. O iki tanın isbatı yani sabit bırakılması da caizdir. Nahvu tatacennabu. Bakın. Tatacennabu sakınırsın manasında. Tatacennabu sen Tete gibi Tete cennebu Ve tete mesela Ve tete Yuvarlarsın Tete dehrecu tete e, Şey yuvarlanırsın Tedehreca yuvarlandı Tedehreca ya tete yuvarlanır Tete sen yuvarlanırsın Tete ha Şimdi hem bunları sabit bırakmak caiz E bu zaten normal Peki başka ve yecuzu Bu da caiz ve yecuzu hazfu hazf etmek o iki ta'dan bir tanesini hazf etmekte de caiz evet ve yecuzu hazfu caizdir ne caizdir hazfu ihdahuma ikisinden bir tanesini hazf etmekte. de atmak da caizdir kema nasıl ki fit tenzili bu kur'an'da da var kur'an'da da bu yapılmış kema nasıl ki fittenziili, tenzil yani kur'an'da nazil olan kitapta da bu var allah tarafından gelmiş inmiş kitapta da bu var. Kur'an-ı Kerim Cenabı Hak bizi Kur'an'dan ayırmasın. Evet. <gülüyor> Kemafil tenzili mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Fe ente lahu tasadda. Aslında tetasaddadır. Tetekessaru gibi. Tetasaddu. Mazisi tasaddaya'dır. Tasaddaya Tabii e, biz okuyacağız inşallah. Bu nakıs olduğu için tasadda, hadisi tasadda olarak okunur. Tasadda tasad e, onun çekimini inşallah göreceksiniz. Şimdi burada kafanız fazla karışmasın. Burada bu tetasaddadır. Bu tetasaddadır. Yani sen ona yöneliyorsun. Ona onunla ilgileniyorsun. Fe ente sen lehu ona tetasadda yöneliyorsun, ilgileniyorsun. Tetasaddadır ama bir tay attık tasadda oldu. Diğer bir ayet ve naren talazza ve naren talazza aslında aslında te şimdi eğer bu tesadda mesela birisi diyebilir ki kardeşim bu tesadda madidir bir sefer müdara değil tesadda yani tekesseredir tesaddeyedir o zaman deriz ki muhataba bakın muhatab için olduğu için fe entelehu tesaddeyte olması lazım tekesserte gibi mesela tesaddeyte bunu aklınıza yazın eğer bu mazi olsaydı, yani mudara değil de mazi olsaydı, tesaddeyte olurdu. Ha, kesin muhatap için olduğu için mudara ettir bu. Baştaki te mudaraat harfidir ama te aslı. İki ta'dan birisini atmak hifvet için, yani hafiflik için, dile ağır gelmesin diye iki ta'dan birisini atmak caiz olduğu için te da deyil de tesadda oldu. Naren talazza mesela. Bu da mazi olsaydı, talazzet olurdu. Çünkü nar, Müennestir bu da, telazzet olurdu. Eğer madi olsaydı. Mudara olduğu kesin. Onun için te telazzadır aslı. Te, -te iki tadan bir tanesini attık. Telazza oldu. manası da, talazza yani tutuşur. Ve naren tutuşur yani. Alev alev, yani alevlenir. Alevlenir yani. Ve tenezzelül melaiketü. Bir ayet daha. Te tenezzeludur. Te tenezzeludur oldu. Tenezzelü, bakın. Te tenezzelü, tenezzelü. Fetenezzelü oldu. Tenezzelü. Tenezzelü'l melaiketü. Melekler iner. Evet. Ve tenezzelü'l melaiketü. Melekler iner. Ve meta ne zaman? Burası kalsın. Buraya kadar dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hemze hemzete ekrim binaen al aslil merfudi. Fe inne asla tukrimu. tu واعلم أنه إذا اجتمع تعاني في أول المضارع مثل تفعل وتفاعل وتفعل لا فيجوز إسباطهما نحو تتجنب وتتفاعل وتتدحرج ويجوز حذف إحداهما كما في التنزيل فأنت له تصد ونارا تلزى وتنزل الملائكة